önce aradan önceki telefon sorusu Bayanlar neden namaz kılmadan Kılarken kamet getirmiyorlar demişti izleyicimiz Efendim peygamberimiz bize Böyle öğrettiği için Şimdi ezanı Kamet ezanın bir versiyonudur Evet Ezanı hanımlar değil Erkekler ok. Dolayısıyla kameti de Erkekler getiriyor Aslında bunun bu söylediğim Benim mantıkan verdiğim cevabım var asıl sebep biliyorsunuz ibadetler ta'abudidir. Şimdi evet. diyecekler ki ta'abudi ne demek? Ta'abudi demek Allah ve Peygamber'i nasıl emrettiyse öyle kılılır demektir. Hı hı. Mesela niye 3 niye vakit değil de 5 vakit? Ya da niye 2 secde mesela? Doğru. Niye 2 secde mesela? Tek değil. Veya niye 3 secde değil? Veyahut da mest giyiyoruz. Niye altını değil de üstünü mest giyiyoruz? Şimdi dolayısıyla bunları Peygamberimiz bize böyle öğrettiği içiniz. Sallu kema ra'eytumuni usalli. Ben namazı nasıl kılıyorsam beni mi? gördüğünüz gibi siz de öyle kılın diyor. Dolayısıyla biz e, Peygamberimiz erkekler ezan okur, gamet getirir farzdan önce. Hı hı. Hanımlar ezan okumaz ve far, e, farzdan önce gamet getirmez. Evet. Sebep bu. Başka Beğen bir sebep aramaya gerek yok. Başka bir sebep yok abi. Evet. Allah razı olsun.